rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Selman-ı Farisi radıyallahu anh Hurma bahçesindeki işler bitmek bilmiyordu. Tam bu iş bitti derken, sahibi onu yeni bir işe koşuyor, durup dinlenmeye, dahası düşünmeye bile fırsat bulamıyordu. Şimdi bir hurma ağacının tepesinde otururken, eski günleri geçti gözünün önünden. Bir zamanlar nasıl da şahşalı, deptebeli bir hayat yaşamıştı. Ülkesinden ayrılıp uzak diyarlara göç yıllar olmuştu. Bir an babasının dizi dibinde geçen ve hep uzaklara hayal ettiği günlerini düşündü. Hiç sönmeden yanan alevin parlak ışığında derin düşüncelere dalmıştı. Arada bir alevin ışığı zayıflayınca ateşi harlıyor, tekrar uzaklara dalıp gidiyordu. Dört duvar arasında geçen günler boyunca uzayıp giden ve bitip tükenmeyen düşünceler, hayaller, ümitler. Evinin, kapısının, bahçesinin, dahası köyünün dışında akıp giden hayatı merak ediyor. Babasının tükenmeyen sevgisi, bir dediğini iki etmeyen hizmetkarlar artık onun içine sıkıntı vermekten başka bir işe yaramıyor. Babasının biricik oğlu, servetinin tek varisiydi. Kem gözlerden, etrafın kötülüklerinden uzak olsun diye ipekler, Atlaslar içinde büyütmüş ve dış dünyadan soyutlamıştı onu babası. Kendini bildi bileli yaptığı tek iş, ibadet için yaktıkları ateşin yanmasını sağlamaktı. İbadet vakitlerinde babasıyla birlikte ateş karşısına geçer, rutin ibadetlerini yerine getirirdi. Artık ona usanç veren bu hayatı istemiyordu. İçindeki karşı konulmaz merak duygusuyla hep uzakların hayalini kuruyor, başka hayatları, başka insanları, başka dünyaların içine girmek istiyordu. Beklediği fırsat nihayet eline geçti. Babası artık, oğlu da sahip oldukları mal ve mülkü tanısın, bilsin istiyordu ve Mabah'ı yanına çağırdı. Bak Mabah, sana söyleyeceklerim var. Seni dinliyorum babacığım. Yavrum, ben öldüğüm zaman, bu malların sahibi sen olacaksın. Onun için git mallarını ve arazilerini tanı. Mabah için yeni bir dünyanın kapıları açılmıştı. Özgürlüğüne kavuşmuş bir köle gibi sevinçle çıktı evden. Aslında bu Mabah için bir milattı. O gün gördükleri, yaşadıkları hayatının tüm akışını değiştirecek ve onu hayalini kurduğu uzak diyarlara götürecekti. İşte şimdi aradan yıllar geçmiş, ülkesinden çok uzakta Arap Yarımadası'na, Medine'ye kadar gelmişti. Uzun süren yolculuklarda başından nice olaylar geçmiş, nice inançları, düşünceleri tanımış ve nihayetinde Hıristiyan olmuştu. Pek çok Hristiyan aleminin yanında kalmış ve bu din hakkında çok fazla bilgi sahibi olmuştu. Onu buralara kadar getiren sebepse, Yine bir Hıristiyan aleminin son nefesinde ona söyledikleri olmuştu. Aralarında aynen şu konuşma geçmişti. ''Efendim, sizden sonra ne yaparım? Kimin yanına giderim?'' ''Evladım, seni doğru yolda tutacak kimse bilmiyorum bu diyarda.'' ''Nereye derseniz oraya gitmeye hazırım.'' dedim abah. ''Öyleyse Arap diyarına gideceksin. Çünkü... Ahir zaman peygamberinin ortaya çıkma zamanıdır. O peygamber, Arap diyarından çıkacaktır. Maba, Peki onun ahir zaman peygamberi olduğunu nereden bileceğim? O, İbrahim'in dini üzere gönderilecek ve, kavminin arasından hicret edip, içinde hurma bahçeleri olan, iki harra arasındaki bir yere gidecektir. Onun peygamber olduğunu belirten alametleri vardır. O, Hediye edilen şeyleri yer, sadaka olarak hiçbir şeyi kabul etmez. İki omuzu arasında da nübüvvet mührü bulunmaktadır. Görünce onu tanırsın. O ülkeye gidip ona katılmayı başarabileceğine inanıyorsan bunu yap. Ve baba işte şimdi burada. Medine'de bir Yahudi'nin kölesiydi. O hurma ağacının tepesinde bu derin düşüncelere dalmışken, ağacın altında konuşan Yahudi sahibi ve arkadaşı, onu daldığı derin düşüncelerinden irkilerek uyandırdı. Aman Allah'ım, neler duyuyordu? Uğruna dağlar, çöller, ülkeler açtığı, köle olarak alınıp satıldığı ve her türlü eziyete katlandığı ahir zaman peygamberinden mi söz ediyorlar yoksa? Hemen kulak kabarttı. Yahudi sahibi öfkeyle söyleniyordu. Ers ve Hazreç kabileleri helak olsunlar. Vallahi onlar şu anda Mekke'den bugün gelen bir adamın etrafında toplanmış bulunuyor ve onun nebi olduğuna inanıyorlar. Bir başkası, Evet duydum, beraberinde ona inanan büyük bir kalabalıkla gelmiş Medine'ye. Mekkeliler baş edemeyip buraya sürdüler. Bakalım burada neler getirecek başımıza. Diyorlardı. Heyecan ve şaşkınlık içindeydi. Eli ayağı titremeye başladı Mabah'ın. Duyduğu haberin etkisiyle kendinden geçti. Az daha ağaçtan düşecekti. Hızla indi ağaçtan ve sahibine heyecanla sordu. Konuştuğunuz haber nedir? Ne diyor insanlar? Sahibi, hiddetlenerek bir yumruk indirdi Mabah'a. Bundan sana ne? İşinin başına dön diye bağırdı. O sadece duyduğum bu haberin ne olduğunu anlamak istemiştim diyebildi sessizce. Ama artık içine bir ateş düşmüş, yıllardır aradığı ahir zaman peygamberine çok yaklaşmıştı. Bir an önce onun yanına gitmek ve onu görmek istiyordu. Akşamı zor etti ve hemen yanına bir sepet hurma alarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. ''Senin salih bir kimse olduğunu duydum. Yanınızda ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarınız var. Sizin halinizi duyduğum zaman bunları size vermemin daha iyi olacağını düşündüm. Bu hurmaları sadaka getirdim.'' diyerek hurmaları Resulullah'a takdim etti. Resulullah Aleyhisselam yanında bulunan ashabına ''Geliniz hurma yiyiniz.'' buyurdu. Onlar da yediler. Kendisi asla yemedi. Maba kendi kendine ''İşte ilk alamet gerçekleşti. Sadaka kabul etmiyor.'' dedi. Maba ertesi gün yine elinde bir sepet hurma daha alıp Resulullah'a getirdi. ''Bu hediyedir.'' dedi. Bu defa yanındaki ashapla birlikte Rasullah da yedi. Yine kendi kendine heyecana kapıldı. ''İşte ikinci alamet de gerçekleşti.'' dedi. Ancak bu sırada olağanüstü bir olaya şahit oldu. Götürdüğü hurma 25 tane kadardı. Halbuki yenen hurma çekirdekleri 1000 kadardı. Resulullah'ın mucizesiyle hurma artmıştı. Artık içi içine sığmıyor, bu alametlerin gerçekleşmesiyle adım adım son dine yaklaşıyordu. Ancak son bir alamet kalmıştı. O da nübüvvet mührüydü. O gece hep bunu düşündü yatağında. İki omzu arasındaki nübüvvet mührünü nasıl görebilecekti? Bir zaman sonra o, tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Resulullah, ashabıyla birlikte oturmaktaydı. O, onlara selam verdikten sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dolaşmaya başladı. Son bir alamet kalmıştı. Peygamberlik mührü. Aslında onun son peygamber olduğuna emindi. Ancak bu son alameti de görüp, Kafasındaki tüm şüpheleri bertaraf etmek istiyordu. Bir yolunu bulup onu görmenin çarelerini aramaya koyuldu. Bütün gün Resulullah'ın etrafında dolaşıp durdu. Girenler, çıkanlar, oturanlar, sohbet edenler. Herkes bir bir dağıldı. Ancak o hala Mescid-i Nebevi'de bir köşede gözleri Resulullah'ın üzerinde öylece oturuyordu. Onun bildiği bir şeyi araştırdığını anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ridasını kaldırdı. Selman radiallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtındaki mührü gördüğü zaman amuriyedeki rahibin kendisine bahsettiği mührün aynısı olduğunu anladı ve onu öperek ağlamaya başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturtarak halini sordu. Selman radiallahu an oraya ulaşıncaya kadar başından geçen olayları anlattığı zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve orada bulunan sahabiler bunu hayret içerisinde dinlediler. Hazreti Peygamber kelime-i getirerek Müslüman olan Mabaha Selman ismini vermişti. Ta Fars diyarından kalkıp Arap Yarımadası'na gelen bu samimi insan sonunda kalbinin mutmain olduğu yeri bulmuş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, efendisiyle şartlı azat edilme anlaşması yapmasını söyledi. Selman radiyallahu an bunun üzerine efendisine giderek, onunla 300 hurma fidanı temin edip dikmek ve 40 ukiye 1600 dirhem altın vermek şartıyla anlaştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere, kardeşinize yardım edin dedi. Sahabiler güçleri miktarınca fidan temin ederek, 300 tane fidanı ona verdiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Selman, git çukurlarını kaz. Dikmeye sıra geldiği zaman onları sen dikme. Bana haber ver. Onları kendi ellerimle yerlerine koyayım dedi. Selman radiyallahu an çukurların kazılma işini sahabilerin yardımıyla bitirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahçeye giderek bütün fidanları yerine koydu. Bu fidanlardan hiçbir tanesi kurumadı. Hepsi o sene meyve verdi. Sıra efendisinin istediği altına gelmişti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı yanına çağırarak, efendisine ödemesi gereken kırk ukiye altını ödemesi için, ona yumurta büyüklüğünde bir altın külçesi verdi. Selman radıyallahu anh, ''Bu benim ödemem gereken miktarı nasıl karşılar ya Resulallah?'' demeden, Kendini alamadı. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona, Ey Selman! Allah onunla senin borcunu karşılayacaktır dedi. Selman radiyallahu anh şöyle dedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onunla kırk ukuyelik ödemem gereken miktarı ödedim. Artık böylece Selman radiyallahu an hürriyetine kavuşmuş oluyordu. Kölelikten azad olduktan sonra Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Öyle ki eşleri Selman'ın kendilerinden daha fazla Rasullahla beraber vakit geçirdiklerini söylerlerdi. Öyle ki Resulullah aleyhissalatü vesselam onu Ehl-i arasında gösterdi. Suffa ashabı arasında katıldı ve gece gündüz ilim ile meşgul oldu. Selman-ı Farisi radiyallahu anh, daha önce koca bir serveti ve zenginliği elinin tersiyle ittiği gibi, sonraki hayatında da dünyaya hiç meyletmedi. Zühdün ve takvanın zirvesinden hiç inmeyen bu kutlu sahabi, Hz. Peygamber'in doldurduğu semanın en parlak yıldızlarından biriydi. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine, ve her biri gökteki bir yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Muhterem dinçlerimiz bir başka bölümde birlikte olmayı ümit ediyor, sizleri Allah'a ısmarlıyoruz.